vesvese var, vesveseden kurtulamıyorum. E, hocamız ne tavsiye eder? Diğeri de e, iki hafta önce İstihar intihar adı. ettim, ama işte hala İntihar hayattayım. Etmeye teşebbüs ettim diye İntihar evet, etmek evet. amacıyla ilaç ettim. Efendim günah kevolo bir tabii. Yani bile ve la kendinizi öldürmeyin, intihar etmek yani insanın kendi canına kıyması büyük günahdır, haramdır. E, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kimse kendisine neyle canını kıyarak kıymış ise o şeyle kıyamet gününde ceza görür diyor. Mesela diyelim ki bir yüksekten atlayarak kendini asarak veya zehir içerek intihar ettiyse kıyamet gününde de böyle azap görecektir diyor. Cana kıymak kesinlikle hem kendi canına kıymak hem başkalarının canına kıymak büyük günahdır, haramdır. Dolayısıyla elbette günah işlemiş olur. Ona tevbe böyle bir şey de teşebbüs etmesin mi daha bu kardeşimiz? Çünkü Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır. Ee, bu dünya hayatı ne kadar sıkıntılı olursa olsun bir gün son bulacak. Ama ahiret hayatı ebedi, e, ebedi olacak, sürekli olacak. Zaten Allah korusun ahirete inanmıyorsa, zaten ahirete inanmayan bir insan, yani intiharı da etse, başka bir şey de yapsa Allah korusun gideceği yer cehennem olur. Ama ahirete iman eden bir kimsenin öldükten sonra dirileceğine, mahşere yer, yerinde hesap vereceğine, neticede cennet veya cehenneme gidileceğine iman eden bir insanın yani intihara, teşebbüse veya intihar kalkışmasına e, imanı müsaade etmez etmemesi gerekir. Nefse uymamak lazım, şeytana uymamak lazım. Şimdi vesvese e, insana... E, arız olabilir. Ondan kurtulmanın yolu efendim beş vakit namazını kılacak. Akşam namazından sonra sabah namazından sonra yatmadan önce Kur'an-ı Kerim'in son üç suresi ki buna muavizat, bunlara muavizat denir. İhlas, felakı ve nasi surelerini üçer defa okursa işte her işine besmele ile başlarsa mümkün olduğu kadar abdestsiz gezmemeye çalışırsa besme kurtulur. Zaten bunun zımmında şey var değil mi hocam? Namazda falan da dikkat etmesi gerekiyor her Müslümanın. Tabii. Ee, bu şekilde inşallah kurtulurlar. Evet. Cenab-ı Allah e, bu tarz sıkıntılar olan kardeşlerimize de imdad eylesin inşallah.